O kullanılmayan şeylerin zekatı verilir diyorlar ya, hatta bazıları süs eşyasına bile bunun verilmesi gerektiğini söylüyor. Hani evde işine yaramayan, kullandığını verme diyor ama mesela sen evine, oturduğun eve zekat veriyor musun? Vermiyorsun çünkü oturuyorsun. Araba araba biniyorsun ona zekat düşmez ama bunları kullanıp bunlardan gelir elde ediyorsan o zaman buna zekat düşüyor. Yani kullanılana, o yüzden hani altın da kullanılıyorsa verilmez gibi. Evet şimdi ben hemen buraya geçmek istiyorum. Yine bunları konuşuruz. Namaz için taharet. Önemli bir mevzu. İbni Ömer radıyallahu anh'ın rivayet etti bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Taharetsiz hiçbir namaz kabul olunmaz diyor aleyhissalatü vesselam. E yani tahareti olmayanın namazı yoktur. Tahareti olmayanın namazı yoktur. Taharet iki türlüdür. Bir, su ile taharet, yani su ile temizlenmek. İkincisi, sa'id. Sa'id yani temiz, toprak ya da toprak parçası, yer cinsinden olan bir şeyle taharet. Yani suyun yokluğunda, hani teyemmüm dediğimiz, Said yani saitten kasıt buradaki ye, ye, temiz toprak parçası ya da bu cinsten olan her şey bu kaya olur. Bu, bu kaya olur bu duvar olur ne olursa ama said olması yani temiz olması ya da toprak cinsinden olan bir şey olması gerekir. O kısımlara geldiğimizde bunları inşallah konuşacağız. Abdestin alınış şekli. Bunu bir iş diyelim. Şimdi burada abdest almayı bil, bilmeyen yoktur herhalde değil mi? Yani herkes bilir. Yani... Biliyoruz ama Hacı ağabey özür dilerim. Ne kadar doğru alıyoruz. Bravo. Ben de onu söylemek istiyorum. Herkes abdest alıyor. Ancak desek ki hadi bir test edelim. Hep beraber bir e, abdest alalım. Mutlaka eksiklerimiz, kusurlarımız çıkacak. Dolayısıyla bir ibadet Kur'an ve sünnetten gücünü alıyorsa, ey yani delile dayalı olarak, Kur'an ve sünnet ışığında yapılıyorsa, hem isabet etmiş olacak, hem o işten lezzet alacak, hem ecrini alacak. Bu yüzden bu mühim bir meseledir. Osman radıyallahu an. Azadlısı Humran'dan gelen rivayete göre Osman bin Affan radıyallahu anh abdest suyu getirilmesini istedi ve şöyle dedi. Yani abdest aldı ve hemen arkasından bunu söylüyor. Ellerini üç defa yıkadı. Sonra ağzına su aldı, çalkaladı. Burnuna su verdi ve nefesiyle o suyu dışarı attı. Sonra üç defa yüzünü yıkadı. Sonra sağ elini ve kolunu dirseklerine kadar yıkadı. Sonra da aynı şekilde sol elini ve kolunu yıkadı. Daha sonra başını mesh etti. Sonra önce sağ ayağını topuklara kadar üç defa yıkadı. Sonra da sol ayağını aynı şekilde yıkadı. Sonra da şöyle dedi Osman radıyallahu anh. Resulullah aleyhissalatü ve sellemi benim bu abdestim gibi abdest alırken gördüm. Daha sonra Resulullah aleyhissalatü ve sellem şöyle buyurdu. Kim benim bu abdest, abdestim gibi abdest alıp sonra namaza durarak iki rekat kılar Ve bu iki rekatta da içinden namazla ilgisi olmayan bir şey geçirmezse Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar. İbni Şihab Rahimahullah dedi ki alimlerimiz şöyle derlerdi. Böyle bir abdest herhangi bir kimsenin namaz için alabileceği en güzel abdesttir. Şimdi bu rivayeti söyledik ve mücmel olarak abdestin nasıl alınacağını da ifade ettik. Osman radıyallahu anh su istiyor ve abdest alıyor. Abdest alırken de bittikten sonra diyor ki ben Resulullah aleyhissalatü vesselam işte böyle abdest alırken gördüm ve bunu gösterdim. Ve diyor aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ey kim diyor güzel bir abdest alırsa. Ben buna hep dikkat etmişimdir. Abdeste gelen rivayetler hep diyor ki güzelce abdest alırsa. Yani güzelceden kasıt nedir arkadaşlar? Evet, evet böyle de denebilir bu doğru. Yavaş yavaş sindire sindire yani böyle He. hızlı hızlı Heh. böyle. Genelde yalnızca... abdest alma şeklimiz şöyle. şöyle. Yani yıkıyor elimi yıkıyor. Hayır yani bir şeyle boğuşuyor ama ibadet şuuruyla yapmıyor bunu. Anladınız mı? Güzelceden Alınacak ibadet şuuruyla yapılması. Yani ben şu an ibadet ediyorum. Parmaklarımı yıkarken günahlar dökülüyor. Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste diyor ki diyor kişi diyor yüzünü yıkadığında diyor ey o suyun son damlasıyla diyor gözüyle işlediği günahlar dökülür diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ey kulakları yıkadığında kulaklarıyla işlediği günahlar. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği günahlar. Dolayısıyla abdest normal sıradan el yüz yıkama bir temizlik değildir. İbadet şuuruyla Yüce Rabbimiz Fana ve Teala'nın emrettiği gibi o emre riayet ederek hassasiyetle alınması gereken yapılması gereken bir ibadettir. Ve aleyhissalatü vesselam diyor ki kim bunu yaparsa ve arkasından... Bir şey konuşmazsa kimseyle ve kendi nefsiyle de konuşmazsa yani kendi kendine dikkat edin. Abdest alırken biz kendimizle hesaplar var kafamızda mesela. Hata var burada. Dolayısıyla nasıl olur ki abdest alacağız, konuşmayacağız, kendi nefsimizle de konuşmayacağız. Ve sonra kim gider iki rekat namaz kılarsa diyor aleyhissalatü vesselam bu hadiste. Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar. Bilal radıyallahu anh şunu duymuş ki bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam zannediyorum fecir namazı olacak. Fecir namazından sonra çünkü rüyalarla ilgili aleyhissalatü vesselam fecir namazında konuşuyor sabah namazında. Bilal radıyallahu anh diyor ki o müezzin dediğimiz Bilal. Allah onlardan razı olsun. Diyor ki ey Bilal senin diyor Allah'ın rızasını gözeterek. ''Yaptığın nasıl bir amelin var?'' diyor. Yani Ne yapıyorsun Allah'ın rızasını gözeterek? Diyor ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. ''Ziyade bir şey yapmıyorum.'' diyor. ''Ancak diyor gece olsun, gündüz olsun. Her abdest aldığımda mutlaka arkasından iki rekat kılmışımdır.'' Ali Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o zaman onundandır. Çünkü diyor dün gece... Cennette, rüyamda bana gösterildi ki cennette senin ayak seslerin benim önümde olduğu halde ben seni gördüm. Rüyasında aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz onun rüyaları vahidi sadıktı yani. Senin ayak seslerin benim önümde olduğu halde gördüm. Ey Bilal o zaman bundandır diyor aleyhissalatü vesselam. Çünkü sahabenin böyle bir özelliği vardı. Neydi özelliği? Mesela birinin bakıyorsun özelliği nafile oruç tutmasıyla biliniyor. Yani o nafile tutar. O sünneti e ölünceye kadar o hal üzere devam ediyor. O biri abdestten sonra işte bu bunu yapıyor. Bir diğeri efendime söyleyeyim Kur'an tilaveti yapması. Bir diğeri sadaka vermesi. Yani bunu sahabe az da olsa süreklilik. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Azze ve Celle az da olsa sürekli olan amelden razı olur. Şimdi iki tane e, arkadaş çıkacak birisi çeşme olsun birisi e, şey olsun birisi de abdest alsın yürekli birisi abdest alsın biz şu hadis çerçevesinde bu abdestin doğrusunu söyleyeceğiz. Tabii bu bir ön çalışma daha sonra farzlarını ve sünnetlerini böleceğiz sizden kimse çıkmazsa ben seçeceğim. Evet buyur Yusuf. Ha, şimdi herkesin görebileceği bir bir yerde ol. Ha, orada ol. Senin önünde çeşme olsun. Çeşme senin önüne dikmeyek arkadaşlar görsün diye. Ha, sen bir abdest al bize. Bu demin bildiğin yani. Doğru bildiğin en doğru şekilde. Abdest al. Ha, ne diyorsun? Bismillah. Evet. Sen demedin ki billahi demedin. Niçin demedin Yusuf? Evet. Allah razı olsun. Anh, abdeste başlarken hiçbir şekilde başka bir şey okunmuyordu. Evet. Sadece bismillah. Aa, oraya geleceğiz. Daha niyet basi var. Yani biz yani. biz demeyeceğiz ki yani Resulullah kim haşa yani. Biz daha iyi mi biliyoruz? Allah. O Cebrail'den öğrenmiş ve diyor ki: "Hudu anni menasikukum. İbadetlerinizi benden öğreniniz." Bismillah dedi. Aleyhissalatu vesselam öyle yapardı. Aynen öyledir. Evet. Su verip, nefesiyle onu çıkartırdı diyor. Ee, yani solla sümkürürsün evet, yani. Olur, evet, sadece su verip solla sümkürürdü. Daha sonra e, yüzüne su vururdu ve hilalleme yapardı diyor. Sakalın altlarında olanlara da şöyle yapılması uygundur diye okumuştum da. Üç defa gene bu şekilde yüzünün tamamına su gelecek şekilde yıkardı. Daha sonra kollarını dirseklere kadar yıkardı. Daha sonra sol kolunu yıkardı. Başını en az dörtte birini bes kulakların arkası yani kulaklarla beraber bes ederdi. Ee, ayakları da yıkarken parmak aralarına da mutlaka hilallerde ve topuklara kadar. Daha sonra sol ayada da aynı şekilde ilerleme yaparak Evet. Toplar. Doğrudur yani inşallah. Yani bunda bir şey yok. Bu abdesttir. Doğrudur. Bir iki husus konuşacağız. Yani bunda ben detayla gireceğim için bu yeterli. Allah razı olsun. Ya. Tabi biz yine bu dersin sonunda doğru abdest alma şeklini tekrar göstereceğiz. Şimdi abdestin sıhhat şartları. Sıhhat şartı ne demektir arkadaşlar? Kim diyecek bize sıhhat ne demek yani? Sıhhat yani olmazsa olmaz demektir. Sağlıklı olması sıhhat şartı sahih olma anlamında. Yok. ha Belki öyle biliyorsunuz ama aslında bu, bu daha farklı yani. Sıhhat farklı bir şeydir. E, bunları ben detaylandırmam gerekiyor. Mesela iman, amel imanın kemalinden midir? Kemalinin şartı mıdır? Sıhhatinin şartı mıdır? Sıhhatinin şartıdır diyenler ameli olmayanı kafir sayarlar. Kemalinin şartıdır diyenler amel olmasa da onu Müslüman sayarlar. Dolayısıyla bu çok farklılık arz ediyor. Bu sebeple arkadaşlarla paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar abdestin sıhhat şartları bir, birincisi niyet. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İnnemel a'malu bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Tabi bizim burada niyetten kastımız niyet ettim şu namazını, şu abdest almaya, şuramı buramı yıkamaya diye bir Niyeti dille söylemek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmadı. Dikkat edin sıhhatinin şartı dedik. Sıhhatinin şartı demek yani sen kast edeceksin ki abdest almaya. Senin kalbinde kast etmeksizin. Abdest kastın yok. Yöneldin aynı demin Yusuf kardeşim bize gösterdiği gibi elini yıkadın, ağzına burnuna su verdin, yüzünü yıkadın, ayaklarını yıkadın. Tam Yusuf'un bize gösterdiği gibi. Abdest olur mu bu arkadaşlar? Olmaz. Kalbem... Dikkat edin. Niyet kastı yok. Evet, çoluk çocuk. Niyet kastı yoksa bu kişi aynı demin gösterilen abdest gibi aynı şeyleri yaptı. Bu kişi abdest mi aldı deriz? Elini yüzünü yıkadı mı deriz? Bu adam abdest almadı. Sonradan dese ki, ben demin tam abdeste uygun şekilde yaptım ya. Hadi bu abdest olsun. Niyet etsin sonra, kastet. Olur mu? Olmaz, olur. olur. Yani yine olmaz. Bitti. Yani banyoya girer, yıkanırsa banyodur. Gusle derse, gusul niyetiyle yaparsa gusuldur. Ey işte buradaki bu bir rükundur. Ve bu bütün ibadetler için geçerlidir. Bütün ameller için geçerlidir. İnlemel amelü bir niyet. Ameller niyetlere göredir. Ne demek ameller niyetlere göredir? Çok tarafa çekiliyor bu hadis. Ee, sen onlar adam doğru. şer işliyor Dizim diyor ki yani. e, ameller niyetlere göredir. Böyle bir şey var deyemiz. mı? Hı. Bu bunu doğru alın. Biz iki şarta bağlıyoruz. Bir amelin makbul olması için ne diyoruz? İki şart var. Birincisi. İhlaslı olacak. İkincisi Kur'an ve sünnete uygun olacak. Adamın niyeti iyi, ihlas. Tamam hadi öyle diyek. Ama Kur'an ve sünnete uygun değil. O batıldır. Mesela bunu biraz daha iyi anlamamız için söyleyeyim. Hicret esnasında Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a dediler ki Allah'ın Resulü dediler Aleyhissalatu vesselam. Müslümanlar hicret ediyorlar. Falan kişi dediler bir kızla, bir bayanla evlenmek için oraya geliyor. Yani sahabe Allah rızası için hicret ediyor. Bunların içinde de birisi var. Ey evlenmek için geçiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Kimin hicreti kimeyse onadır. Kimin hicreti Allah ve Rasulü neyse onadır. Kimin hicreti dünyalık bir mal içinse onadır. Kimin de hicreti bir kadını nikahlamaksa onun hicreti onadır. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Hepsi aynı yola gidiyor. Hepsi şeyde ama kimin niyeti varsa onun karşılığını alacak değil mi? Yani haydi şurada mal toplayacağız sadaka veriyoruz. Herkes çıkartıp verir örnek verir vermez neyse verir ama birisi niyet ediyor ki yani kastı kalbindeki kast ey ya böyle bir güzel bir şov yapak ya bu sefer. Şöyle insanlar bizi o onun niyeti Allah bilir İşte o da niyet ettiğinin karşılığını görecek. İhlasla belki de cebindeki son kuruşu veren de e, Allah'a bunun hesabını. Dolayısıyla işte o niyetin kastettiğidir. Ve bu şarttır. Niyetten kastımız dil ile telaffuz değildir. Kalbin kastettiğidir. Nasıl ki biz buraya gelirken kastettik buraya geldik. Kalbimiz kastetti niyetimiz buydu buraya geldik. İşte bu bizim kalbimizin kastettiğidir. Evden çıkarken demedik, niyet ettik saat sekizde başlayacak olan derse. Yani bunu dillendirmek, ey Kur'an ve sünnette aslı yoktur. Bidat'tir. İbadetleri dile taşımak, dil ile itiraf etmek, dil ile söylemek yanlıştır. Bunun sünnette yeri yoktur. Hanefi fukahası, diyorlar ki, E, müstehaptır. Müstehap demek sünnet demektir. Biz de diyoruz ki ne buyurun sünnetse bize delil getirin. Aynen ben bunu Hanefi hocalarla konuştum. Hanefi fıkha tabi olan arkadaşlara. Yani bir kişi kalksa namaz kılmak için. Namazı Allah direkt Allah'a giderse o namaz sahih midir hocam? Ne için kalktı? İki namazını havasını kılmak için kalktı. Farzını o biliyor değil mi? Kalp biliyor neye kalktığını. Allah kalbine geçiyor. O namaz sahih midir hocam? Tabii ki sahihtir. Gereken budur. Bu Asıl budur. Yani sen diyorsun ki kalktı. Şimdi, anlaşılsın diye açıyorum, açmaya çalışıyorum. Şimdi, şimdi yatsı ezanı okundu. Size diyorum ki hadi kalkın namaza gidelim. Şimdi bizim kalbimiz kastetti mi? Evet. Etti. Geldik, mescide girdik. İmama uyarken de Allahu Akbar dedik yani biz biliyoruz hangi namazı kılıyoruz imamla. Neyi kılıyoruz? Yatsının farzını kılıyoruz. İmamdan sonra kılacağımız iki sünnet kalbimiz biliyor ki onu kılıyor. Dille söylenmeyeceği gibi kalple de söylenmez niyet ettim Allah rızası için. Bu, bu, kalple de söylenmez yani. Çünkü kalbin kast ettiğidir. Her zaman verdiğim bir örnek var. Meyve tabağı geliyor. Muz var, elma var, var nar var, e, mandalin var, portakal var. Sen o an eline atıyorsun. Hangisini alıyorsun? Kalbinin kast ettiğini. O an canın hangisini yemek istiyorsa kalbin ona kast ediyor. Elin de ona gidiyor. Öyle mi? Yeni demiyorsun ben şunu yiyeceğim. Heh. Ya da kalbin diyelim ki elmayı kastetti. Elm yanlışlıkla portakal. Öyle bir şey yok yani. Yani sen kalbinin kastettiği pratiğe döktüğündür. Aynı şunun gibi. Bakın bu tezi çürütelim. Arkadaşlar oruçken dinlerseniz inşallah oruçken açtınız dolabı yazın. yazın yaza denk geliyor bu aralar. Tamam Oruçta bir bardak veya bir şişeyi diktin, bitirdin, koydun yerine. Ama sen oruçsun, aklına geldi ki oruçsun. Senin orucun bozuldu mu? Niçin? Çünkü sen kastetmedin ki o suyu içmek yani orucu bozmak. Sen orucu bozmaya kastetmedin. Senin öyle bir kastetle sen içmedin onu. Dikkat edin kalbin kast ed ama sen dilinle de söylesen yani bu bir şeyi değiştirmez. Ama ha, aklına geldi ya şu bir yudumu da içeyim veya bir damlayı da ne olur? İşte bitti. O zaman kast olur. Ya demin bir litre içtik bozulmadı yani şimdi bir damla evet orada ölçü yok. Ölçü senin kast etmenle alakalıdır. Niyetten <gülüyor> İslami İlimlerde Kur'an ve sünnette bize gelen niyet, ey niyet kalbin kastetmesidir. Kalp kastedecek. Kalp kastettiği şey de niyettir. Şimdi mesela Şimdi diyorum ki arkadaşlar haydi gece namazı kılacağız. Diyorum, tamam mı? Neyse Elmis. Onur abi. Onur kardeş. Onur da dese ki ben bir abdest alıp geleyim. Buradan kalkmasın. Ne kastediyor? Abdest kast de kastediyorsun değil mi? Bitti artık. Bu adam gidecek. Giderken de ecrini alacak. Alırken de ecrini alacak. Gelecek. Bitti. Bütün Niye? Çünkü ibadetlerde kalbi kastetti. Bütün ibadetlerinde böyle. Hac dahilin hepsi yani. Hepsinde. Ancak hacda Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki Allahümme lebbeyke haccan ve umrate ya da Allahümme lebbeyke umrate ancak sahabe diyor ki yani e, ilim ehli diyorlar ki bir de, bir de orada bir şey var. işte o irama girerken zaten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 inni veccettu vecihellezî fatara semâvâti vel ard. Ve bildiğimiz Ali Seyyidü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ya Rabbi bu sendendir, sanadır. Bu benim ve ehlinemindir. Benden kabul buyur." Ve inni veccettu. Okur Ali Seyyidü sallallahu Ey diliyle bu ibadeti bize yapmayı Ali Seyyidü sallallahu öğretti. Bu iki ibadettir. Ancak bu yine niyet midir? Hayır. bu niyet değildir. Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi tabiri caizse ilticasıdır. Duasıdır. Bu sebeple hiçbir abdestte Ali Seyyid Aleyhisselam bir tek rivayet yoktur ne ashabta ne sahabede hiç kimsede. Ne abdest alırken, ne namaz kılarken, ne oruç tutarken niyet ettim şunu şunu şunu şunu diye yapacağım diye bir rivayetleri yoktur. Peki mezhepler nasıl? Mezhepler mezhepler işte bunda kıyas yoluna gitmişler. Ancak delilin varlığında kıyasa yani ihtihada itibar edilmez. Yani bir konuda delilimiz varsa, o konuda iştihat bizi bağlamaz. Zaten e, ihtilaf, onların da yaptığı ihtilaf şudur. Yani ihtilafa düştükleri mesele, bütün mezheplere göre dil ile bunu söylemek nedir? Bidattır, bütün mezheplere göre. Bütün Tek yanılgı şuradadır. Ama bidatı hasenedir. Anlıyor musunuz? İyi bir bidattır. Böyle bir yaklaşım var. Ancak bu bidatı biz ikiye ayırmadığımız için. Kulle bidatim dalalah. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemin buyurduğu gibi. Bütün bidatler sapıklıktır. Kulle dalaletin finnar. Her sapıklıkta ateştedir buyuruyor Ali Satt Vassalim. Aynı İbni Useymin rahimullah o anlatıyor. Ona da birisi anlatmış diyor Kabe'de namaza duracak birisi. Biliyorsunuz dünyanın her yerinden insanlar gidiyor oraya. Maar durmuş, demiş ki niet meer schijnbaar, maar je moet je de slag met de arbarka, de farsoulatuur. Je moet je de slag met de arbarka, de arbarka, de de arbarka. Je moet je aan de Yani met de arbarka. Je moet je aan de de Je de de en Ey yani bu yaptığın şey senin bir dağıttır. Adam öyle sesli sesli diyor. Bilmiyor. Yani... bilmiyor yani orada ne demek? İbni Hüseyin Rahim'e bunu anlatıyor. ne yani Demek istiyor ki evet. yani gerçekten aleyhisselatü vesselam yapsaydı evet. bizle yapardık. Bizim kalbimiz şu an banyoya girdik. Dilimizle bir şey söylemiyor. Kalben biz biliyoruz ki gusül mü ediyoruz, banyo mu yapıyoruz? Elimizi yüzümüzü yıkadık. Biz biliyoruz ki abdest mi alıyoruz? Dolayısıyla kalp Ee, kastın, kasteden kalptir. Uzuvlar da buna ee, muvaffakat ederler. Dolayısıyla kişi bir ibadeti yaparken kalbinde riya mı var? Nifak mı var? İhlas mı var? Bunu Allah Azze ve Celle bilir. O yüzden ameller niyetlere göredir derken, burada ey senin niyetin kastettiğin şey İhlas olacak, salih olacak, amelin de Kur'an ve sünnete uygun olacak. Bu iki ayak. Aynı ilim ehlinden daha önce bunu derslerde ifade ettik. Allah-u Alem ya Fuday İbni Yaz'ın sözüydü bu veya Hud e, İbni Kayyım'ın sözüydü. Diyor ki bir iş yapacağın zaman önüne bir divan kur. Ve kendine şu soruyu sor. Niçin yaptın? Nasıl yaptın? Niçin yaptın? Allah rızası için yaptın. Onun yeri neresi? Kalptir. Aynen. Dikkat edin. Niçin Hı. yaptın? Allah rızası için yaptım. Bu niçinin cevabı burada. O da ihlastır. İhlasla ihlasla olmayan ameller makbul değildir. İkincisi arkadaşlar, ikinci soru ne? Nasıl, Nasıl yaptın? Kur'an ve sünnete göre yaptın. Ha, i̇şte bu ikisi birleştiğinde Senin amelin makbul olur. Niçin yaptın? Allah işte yağcılık için. Niçin yaptın? İşte birinin gözüne girmek için, riya için veya Hud efendime söyleyeyim, menfaat elde etmek için. Biz ha, bu ne yaptın? Senin o nasıl yaptığına verdiğin cevap Kur'an ve sünnete uygun olsa bile yaptığın amel ihlas bozulduğu için o amel makbul değildir. Ya da tam tersini söyleyelim. Niçin yaptın? Allah için yaptın. Peki yaptığı amele bakacağız. Bu ameli neye göre yapmış? Kur'an ve sünnete göre mi? Hayır. Bidatle mi yapmış? Evet. Falanın sözüne göre mi yapmış? Evet. Dolayısıyla bu amel yine makbul değil. İkisi de ölçü bu. Hacca peki damasızlıklar ki. Yani Allah rızası için tabii ki öncelikle Allah rızası için. Ama ilk akla gelen şey yani cehennem ateşinden, cehennemden korktuğun için mesela kabir azabından korktuğun için yani namaza öyle başlıyorsun yani o o o aklında o uğraşıyorsun bunda bir sıkıntı var mı acaba yok şimdi bu nedir biliyor musun yani cehennemden korktuğun için diyorsun cehennemden korkmanı kim istemiş seni cehennemle korkutan kim Teala. kabirle korkutan kim Teala. dolayısıyla bu Allah rızası içindir yani tamam mı yani bu yine ihlastır yine Allah içindir Şimdi şöyle bir ter tartışma var. normalde. Hani şeyin bir sözü var. Yunus Emre'ye atfederler. Yunus Emre diyor ki cennet cennet dedikleri 3 5 köşkle birkaç hurri. isteyene versen onu bana seni gerek seni değil mi? Ne demek istiyor burada? Cennet cennet dedikleri 3-5 köşkle birkaç huyri isteyene versen onu ya Rabbi ben seni istiyorum. Yani ben seni. Ama bu söz bence batıl bir sözdür. Söyledikleri. Cenneti öven Allah'tır. Onun övdüğünü överim. 3-5 köşk böyle bir şey var mı? O cennete kimler girer? Allah'ı sevenler girer. Ona teslim olanlar girer. Onun razı oldukları girer. Dolayısıyla biz biliyoruz yani cennet Satın alınmaz yani. Hani çalışarak elde edilmez. Yani dünyalık elde eder gibi. Nasıl elde edilir? Allah subhanehu ve teala'nın emirlerine uyarsın. Yasaklarından sakınırsın. Dolayısıyla bunu yaptığın zaman Allah diyor ki ben seni diyor. Genişliği yer ve gök kadar olan. Cennetle mükafatlandırıyorum. Allah onu övmüş. Bana düşen onu övmektir. Çünkü Allah'ın övdüğü övülmeye layıktır. Bu adam bunu şiirde ha. Orada kastediyor ya Rabbi bana seni gereken. tabii ki Allah Azze ve Celle'nin rızasını elde eden onu elde eder. Ancak Allah'ın övdüğü övülmüştür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oranın bir damla kokusu dünyaya düşse herkes bayılır Veya cehennemin bir damla ateşi hayat kalmaz diyor yani. Böyledir. Dolayısıyla Allah'ın korkuttuğu, korkuttuğu, ben korkarım, korkmak zorundayım Allah'ın korkuttuğuyla. Tabii ki düşüneceksin ama tabii ki amaç Allah subhanehu ve teala'nın rızasıdır. Aynı bazı sahabelerine bu atfettikleri bir şey var ama şöyle bir söz var. Şöyle bir söz var arkadaşlar. Yani bir Ömer'e veya Ebu e şey yapıyorlar onlara atfediyorlar ama onlardan böyle bir söz bilmiyoruz ama doğru bir sözdür. Diyor ki şimdi gökten seslenseler gökten. Ey insanlık haberiniz olsun ki cennete bir kişi girecek deseler diyor ki o kişinin ben olacağını ümit ederim. Ve yine gökten seslenseler şu an cehenneme bir kişi alınacak. O zaman diyor o kişinin ben olacağından korkar. İman böyledir. Ümit ve korku arasında olmaktır. Yani sadece ümit veya sadece korku değildir. Evet, bu niyet bahsi inşallah anlaşılmıştır. İkincisi arkadaşlar, besmele çekmek. Besmele çekmek. İkincisi besmele çekmek. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Abdesti olmayanın namazı yoktur. Üzerinde Allah'ın adını anmayan kimsenin de abdesti yoktur. Dolayısıyla burada abdestin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 Onun ayağının üst tarafında suyun değmediği bir dirhem büyüklüğünde kuru bir yer bırakmış olduğu halde namaz kılmakta olduğunu görünce ona hem abdestini hem de namazını iade etmesini emretmişti. Yani bir sahabenin ayağında şöyle bir yer kuru. Aleyhisselatü Vesselam onu görünce dedi ki git abdestini tekrar al ve namazını kıl. Burada muhalat. Şartlardan oluyor. Yani yapılması gerekenlerden. Yani elimi yıkadım, ağzıma su verdim, burnuma su verdim. Sonra ara verdim, böyle meşgul oldum, çalıştım. Yarım saat bir şey durdum. Nerede kalmıştık deyip devam edemezsin. Bunların peş peşe yapılması gerekiyor. Şimdi bitireceğim dersi. Dersi bitireceğim ama sadece hatırlatmak Açısından Abdestin farzlarını önümüzdeki hafta işleyeceğiz. Farzlar nelerdir? Sünnetler nelerdir? Bunlara bakacağız. Mesela farzlardan kim bize hatırlatacak şimdiden böyle? Bir tane farz söyleyin abdestte. Biz daha işlemeden sonra soralım kardeşim. İşledikten sonra. Evet yüzü yıkamak abdestin farzlarındandır. Başı meshetmek abdestin farzlarındandır. Ayakları yıkamak abdestin farzlarındandır. Ben kafasını soruyorum. da fazlası. Evet yani kolları öyle diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Acaba abdestle alakalı bir soru sorabilir miyim? Kısa bir soru. Hepimiz çok yapıyoruzdur abdest. Buyurun. Yapacağız mı abdest alırken? Evet. Tabii ki. Konuşabiliriz. Tabii ki. Kişi konuşabilir. O namaz değildir. Hatta İslam'ın ilk dönemlerinde namaz farz kılındığı zaman sahabeler namazdayken konuşabiliyorlardı. Yani konuşmak yasaklanmamıştı. <gülüyor> He. Ancak daha sonra Allah Azze ve Celle bunu yasakladı. Yani namaz esnasında konuşmayı yasakladı. Hatta Muaviye İbni Sülemi isminde bir sahabe var. Bu Muaviye İbni Sülemi diyor ki, E o bilmiyor namazda konuşmanın yasaklandığını. Hani daha önce konuşulduğu için kendi de hala öyle zannediyor. Namaz <gülüyor> esnasında birisi hapşırıyor. Ona da o da dönüp diyor ki irham ikallah. Kendi namaz kıldığı halde. Bu sefer diğer sahabeler yani bakıyorlar ki bu namazda konuşuyor. O da hala namazda diyor ki niye bana böyle bakıyorsunuz? Ne oldu diyor yani. <gülüyor> devam ediyor. Devam ettiğini görünce bu sefer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu Muaviye'ye diyor ki, Muaviye bin e, İbn-i Sulemi, yalnız e, e, bin Ebu Sifyan değil yani, İbn-i Sulemi'den bahsediyorum. İkimiz selam ve rahmetullahi ve bebekler. Diyor ki, ey Muaviye diyor, bizim bu namazımızda konuşmak yoktur, dünya kelamı yoktur, yemek içmek, konuşmak yoktur. O zaman Muaviye İbn-i Sulemi diyor ki, Resul ve Vesselam bana böyle yumuşak davranınca ben de ona şunu sordum. Dedim ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. <gülüyor> Müslimi açanlar göreceklerdir bu rivayeti. Sahih Müslim'de. Dedim ki ey Allah'ın Resulü benim bir cariyem var yani bir kız çocuğu. Benim koyunlarımı otlatır, çobanlık yapar. Bir gün geldi ve bana dedi ki kurt, kurtlardan biri koyunlardan birini kaptı. Öyle deyince ben de kızdım. O, o zaman buna bir tokat attım. Yani nasıl sahip çıkmadın anlamında. Allah. Ve pişman oluyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle, bunun kefareti nedir? Yani ben yani haksızlık ettiysem, ne yapayım? Bunun kefareti nedir? O zaman Allah Azze ve Celle diyor ki o cariyeyi bana çağır. Cariye kız çocuğu demektir. Yani daha balık olmamış. Kız, Allah is Allah is niet gelinkt. Allah is niet gelinkt. Allah is Allah is niet gelinkt. Allah is Ya Allah ey Allah ey Cariye bana Allah bakayım Allah nerededir? Cariye de diyor ki, niet gelinkt. Allah is niet ey Allah is niet gelinkt. Allah is niet gelinkt. Allah is niet gelinkt. diyor, peki niet gelinkt. Allah is niet gelinkt. Allah is Sen. gelinkt risakusam. O zaman Allah olursa söz söylersem Muaviye'ye dönüyor ki dönüyor diyor ki hani sormuştu ya kefareti nedir diye. Bakıyor ki Müslüman bir kız. Müslüman olmuş. Diyor ki ya ya Muaviye innehu mu'mine. Bunu diyor azadet çünkü diyor bu müminedir. Yani Allah'a inanmış birisidir. Mümine olmuş bir kimsedir diyor. Dolayısıyla bu abdestte konuşmak yasaklanmamıştır. Ama kişi Eğer huşusunu bozuyorsa veya meşgul oluyorsa hani bundan sakınması daha doğrudur. Ancak o kişi ilk konuşması caizdir. Abdest esnasında. Mesela bugün <gülüyor> cuma kıldığım yerde cuma kıldım. Mesciidin içi dolu caminin. Dışarıda kılıyoruz. E şimdi Orada da hani dışarıda olduğumuz için orada satıcılar, matıcılar, Suriyeli böyle dilenen çocuklar konuşuyorlar. Dönüp susun demek istiyordum. Ancak bunu yapmadım. Niçin yapmadım? Cuma namazı beser farzdır hocam. Cuma namazı besi farzdır, doğrudur. Cuma namazı yasak, safan, safan, salar camide, mescitte yani. Ezanla kahve arasında. Yok. Hutbe esnasında konuşmak yasaktır. Ancak Abu Huraira'dan gelen bir rivayette, diyor ki eğer sen yanındakine sus, hutbeyi dinle dersen sen boş konuşmuş olursun. Dikkat edin bak. Demek ki, ey abdestte böyle bir şey varsa bizim için delil lazım aynı burada sustuğumuz gibi. <gülüyor> Hayır. Hayır. Onun abdesti şey o hutbeyi dinlemek farzdır. Hütbe başlayıp bitinceye kadar. Yoksa imam hütbeye çıkmış, oturmuş, burada konuşulur. Ama hütbeye başladığı an sadece yapılacak şey nedir? Hani İki rekat namaz kılmak, tahiyat-ı mescid. Hani camiye gelen kimse kılar. Niçinci aleyhisselatü vesselam hütbesini kesiyor diyor ki sen kıldın mı diyor ayıdır. Kalk kıl diyor aleyhisselatü vesselam. Hütbe esnasında bunları söylüyor. Dolayısıyla arkadaşlar biz farzlarını konuşacağız, sünnetlerini konuşacağız. E, abdestin bu önemli husus bunu takip edeceğiz mesela demin Yusuf kardeşin başını meshetme şekli doğru muydu buna bakacağız sakalın hilallenmesi doğru muydu ona bakacağız ya da bunlar vacip midir yani farz mıdır yoksa sünnet midir bunları inşallah önümüzdeki hafta konuşacağız Ve hâzâ, vallahu a'lem, ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ani Muhammed, subhaneke Allahumma bi hamdik, eşhedu anna ilaha illa ent, estagfiruka ve etubu ileyk.